Nitekim Ebu Said'in hadisinde müminin libası, örtüsü baldırın yarısına kadardır. Yarısından topuklara kadar uzatılmasında kınama yoktur. Bundan topukların aşağısında ise sahibi ateştedir Buyruldu. Öyle ise erkekler hakkında örtü, baldırın yarısına kadar müstehap, topuklara kadar kerahatsiz, topuklardan aşağı kibirlilik için ise haram, Kibirliliğin dışında ise tenzihen mekruhtur. Binaenaleyh, bundan aşağısında sahibi ateştedir. Cümleyi tayyibesi, kibirliler hakkındadır, kibirliliğin dışında değildir. Kadınların hakkında uzatma hükmüne gelince, kadın kısmı eteğini topuktan aşağı mı, baldırın yarısından aşağı mı, yoksa yere değmesinden itibaren mi uzatacak? Ümmü Seleme'nin hadisinden anlaşılıyor ki, Bayanların örtüleri yere değdikten sonra uzatılmalıdır. Şu halde bayanların eteklerinin uçları yerde sürünse müstehaptır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayanların hakkında etekleri yere değdikten sonra etek uçlarının bir zira uzatılmasını emretmiştir. Pekala, kadının birkaç tane elbisesi varsa en üstte olanın yerde sürünmesi kafi mi yoksa hepsinin sürünmesi mi lazım? Cevap, zahir üsttekinin sürünmesidir diye tasrih edilmiştir.